Ey kendisine el açılıp, istekte bulunulanların en cömerti Ve ey isteyenleri, Boş çevirmeyenlerin, istekleri yerine getirenlerin, En hayırlısı. Hata ile, Yahut kasten, Farkında olarak ya da olmayarak, Bilerek veya bilmeyerek, Her ne hal üzere yaparsak yapalım, Senin mutlaka bildiğin, Yakışıksız işlerimizi ve hatalarımızı bağışla. Senin sevgini istiyor. Sana yakınlığı arzlıyoruz. Ey her şeye yakın olan Rabbimiz. Senin komşuluğun, yakınlığın ne yücedir. Senin senan ve övgün ne güzeldir. Ve senden başka da ilah yoktur. Ey Rabbimiz. Dayanacak bir mazeretimiz yok ki onunla senden özür dileyelim. Güç ve kuvvetimiz yok ki günah ve hatalarımızın kahrediciliğine tahammül gösterelim. Fakat her şeye rağmen ey Rabbimiz ve ey Mevlamız, günahlarımızı itiraf ediyor, onların hacaletinden ve ağırlığından bizleri kurtarmanı, Bağışlamanı diliyoruz. Günahlarımızı affet. Bundan sonraki hayatımızda da ayıp ve kusurlarımızı Settar isminin tecellisine mazhar kıl. Onlarla bizi mahcup etme. Dualarımızı kabul buyur. Bize düşmanca tavır takınanları halimize güldürme. Bizi onlara alay konusu eyleme. Ey celal ve ikram sahibi, cehennemin varıp ulaşacağımız son durak olmasından sana sığınırız. Cenneti bizim için ebedi bir sığınak ve istirahat mekanı kılmanı rahmetinden dileriz. Amin.